ve dahil rahmetke fi ibadike ssalihin Allahum amin. Allah'ın izniyle bugünden itibaren Usulü'l Hadis derslerine başlıyoruz. Ben bunu hem sizlere hem de sosyal medyadan özellikle sosyal medyadan bizleri takip eden arkadaşlara yönelik kısa bir nasihat ve hatırlatmada bulunacağım. Ne yazık ki bizim ülkemizde mukaddime derslerine de söyleyeceğimiz üzere hadis usulü alanındaki çalışmalar hem umumen hem de özellikle hasete Müslümanlar arasında çok yaygın olan bir çalışma değildir. Yani bugün internete baktığınız zaman işte fıkıh ve fıkhi konularla ilgili onlarca konuyu internetten ders olarak bulabiliyorsunuz. İşte özellikle Arapçada bir katruun şerhu katrin neda yazdığınız zaman katruun neda'nın şerhine dair onlarca çalışma bulabiliyorsunuz. Ama usulül hadis dersleri yazdığınız zaman, işte bir nuhbetül fikir şerhi yazdığınız zaman, bir elfiye şerhi yazdığınız zaman, usulül hadis alanında hem umumen yani gerek Türkiye'deki ilahiyatçılar gerek Türkiye'deki cemaat liderleri arasında bu derslerin çok yoğun olmadığı. Ve özellikle hasete Müslümanlar arasında hemen hemen hiç olmadığı herhangi bir Müslüman hocanın bir davetçinin usulül hadis dersleri yapmadığını görüyoruz. Bu çok büyük bir eksikliktir kardeşler. Çünkü usulül hadis mutlaka ama mutlaka ilim talebeleri tarafından bilinmesi gereken oldukça şerefli bir ilimdir. Belki de alet ilimleri arasında nahi ilminden sonra en önemli ilim dallarından bir tanesi usulül hadistir. İşte bu minvalde biz usulü hadis derslerine başlayacağız ve yapmış olduğumuz dersleri internete yükleyeceğiz. Biz burada da tedirici bir metot uygulayacağız. Önce en basit olandan başlayacağız. Daha sonra zora doğru tederrucen adım adım ilerleyeceğiz. Ben bu dersleri dinlemeyecek olan kardeşler yani ben usulü hadis dinlemeyeceğim, dinlemek istemiyorum diyen arkadaşların en azından ilk üç dersi Mutlaka dinlemeleri gerektiğini, dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü birinci derste ben e, ne yapacağım? Usul üzerine daha doğrusu ilim tahsili üzerine bazı nasihatlerde bulunacağım. ikinci ve üçüncü derste olması lazım veya tek bir derste Allahu Alem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önemini, sünnetini kavramayı çok kısa bir şekilde ama oldukça güçlü delillerle izah edeceğim. En azından kardeşlerin bunu dinlemesini tavsiye ediyorum. Peki biz ne okuyacağız? Beykoniye'den başlayacağız ama Beykoniye'nin sadece metnini okumayacağız. Ne Neyi okuyacağız? Bir Birçok şerhi vardır. Geçenlerde ben internette görmüştüm. Birisi Beykoniye'nin 67 ayrı şerhini çıkarmış. 67 ayrı şerhini çıkarmış. Çok şerhi vardır ama bu şerhlerin içerisinde en mükemmel diyebileceğimiz ve müptedi talebeye e, hitap etmesi açısından Abdullah Siracuddin ki hayatından bahsedeceğiz biz onun şerhini okuyacağız. Bunun Türkçesi yok bildiğim kadarıyla. Arapça bilmeyen veya bizi sosyal medyadan takip edecek ancak Arapça bilmeyen kardeşler için bu bir eksiklik değildir. Biz tek tek... Kelime kelime zaten tercüme ediyoruz ve orayı şerh ediyoruz. Orayı ne yapıyoruz? Uzun uzun anlatıyoruz. Ben şuna inanıyorum. Arapça bilmeseniz de, usulü fıkıh bilmeseniz de, diğer ilimleri bilmeseniz de en azından bidayeten başlangıçta bu bizim Beykuniye şerhimizi güzelce dinler ve not alırsanız en azından tanımları öğrenmiş olursunuz. Tahammül hadis nedir? Ravi nedir? Mervi nedir? Haber nedir? Sünnet nedir? Hadis nedir? Eser nedir? Sahih ile sünnen arasındaki fark nedir? Mesela diyoruz ki adam Ebu Davud'da bir sürü zayıf hadis var hocam. E, bu nasıl sahih bir kitap? Onun sünen olduğunu bilmiyor ve sünenlerin niçin yazıldığını bilmediği için işte böyle e, aklına e, sorunlar geliyor. Özellikle kardeşler hadis inkarının müthiş bir şekilde ravaç, da olduğu şu dönemde ben bu derslerin mutlaka mı mutlaka herkese faydalı olacağını tabi kimisi bu derslerden %100 fayda alır kimisi %10 fayda alır, fayda alır. ancak ciddi anlamda büyük fayda hasıl olacağını ne yapıyorum inanıyorum bundan dolayı da özellikle bizim En'am suresini takip eden arkadaşların usulül hadis takip etmelerine ne yapıyorum öneriyorum tavsiye ediyorum Birçok konuyu Allah'ın izniyle oldukça basit, oldukça detaylı bir şekilde işlemeye ne yapacağız, gayret edeceğiz. Bununla birlikte birkaç tane hadis usulü, birkaç tane de hadis tarihi ve hadis edebiyatı alanında yazılmış kitaplar alıp bu kitaplardan da Destek alarak kardeşler çalışırsa oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Rabbim hak olanı bize hak olarak göstersin. Hakkı hak olarak göstersin. Ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandırsın. Rabbim batılı bize batıl olarak göstersin. Ondan iştinap etmekle bize rızıklandırsın. Ve ahiru da'ana enilhamdülillahi rabbil alemin.